''Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış?''